Herkese tekrar Merhaba Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Leyla Erbil'in ardından stüdyomuzda konuklarımız var. Mesut Varlık, Yalçın Arman, Hande Koçak, Canlı Yeni stüdyomuzda bizlerle beraberler. Merhaba, teker teker hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Leyla Erbil'i geçtiğimiz hafta kaybettik. Esasında matbuat dünyasında Mesut Varlığın hazırlayıp sunduğu matbaat dünyasında Leyla Bir Galiba Birgül'le beraber gündeme gelmişti evet. yanlış hatırlamıyorsam ama bir biçimde son dönemde düzenlenen sempozyumlarda en azından hatırladığım kadarıyla referans gösterilmeden geçilemeyen bir yazarıydı Türkiye Edebiyatı'nın özellikle kadın sesinin güçlü güçlü kadın seslerinden bir tanesi olması hasebiyle sıklıkla böyle anları olmuştu kendisi. Buradan başlayabiliriz belki e, soruştur ya yani ilk sorunun bir sonrasında da tabii sıklıkla onunla yan yana getirilen baş kaldırı e, betimlemesi hakkında da fikirlerinizi almak isterim. Evet yani belki de Leyla'yı e, farklı kılan elbette bir dolu sayısız e, şey var ama onlardan evet. biri de hep e, şeydir ya e, vefatının ardından e, adının devamına üç nokta Evet. konuş. Ee, ama Leyla Erbil'in e, ardına üç virgül koyabiliyoruz. E, bu da onun kendi bir bir şeyini e, sağlıyor. Nasıl? Ve bir, bir ünlem belki. Ve bir ünlem. Evet. E, ya da bunu yapmadığın takdirde de so, virgüllü soru işaretiyle evet, evet. karşılanabilir. E, son derece kendinden sonrayı da e, kurarak e, hayatını e, ilerletmiş ve her bir hareketinde, yaz, yazıp çizdiklerinde, denemelerinde, öykülerinde, romanlarında verdiği röportajlarda son derece başkaldırının ruhuna uygun bir şekilde en sıradan soruya dahi o ruhun içerisinden gelerek yanıtlar vermesi ve üretimini bu şekilde ilerletmiş olması son derece şey... ...onu en farklı kılan örneklerden bir galiba. Çünkü ondan başka bu derece e, bu başkaldırının ve şeyin e, farklılaşmanın altını çizen çok da fazla yazarımız yok aslında. Evet, Fendi sen ne söylemek istersin? Ee, yani e, bir kere Leyla Aybel'in doldurduğu yazar pozisyonu konumu çok önemli bence. Bu konuda Hı. çok fazla örneğimiz yok. <gülüyor> E, tabii şuna sahibiz yani bir nesil olarak e, politik vurgularla e, dili çok klostrofobik bir e, konuma getirmiş. Hatta bazen edebiyatı okunamaz kılmış birçok yazara sahibiz ne yazık ki. E, ama Leyla Erbil'inki çok daha evrensel kaynaklardan besleniyor bence. Hı hı. E, dolayısıyla çok sürekli bir konumu var. E, kesintisiz bir konumu var. E, dolayısıyla tutarlı bir konumu var ve bu yüzden de güç veren bir konumu var. Ee, dışarıda da konuşuyorduk bu e, en son en güncel fotoğraf hepimizin gördüğü elinde yarım limonla yüzünde tamamen Limay işlevsiz tarafı. hiçbir işe yaramayan bir maskeyle Taksim'de durduğunu gösteren fotoğraf. Bu fotoğraf onun e, bu konudaki e, yani toplumsal bir, bir yani her şeyden önce bir birey olarak e, bu başkaldırısının sürekli olduğunu ve demoda olmadığını gösteriyor. Evet. E, orada belki görmeyi umacağımız başka bir sürü yazar vardı. Hı hı. Ancak hasta yatağından kalkıp oraya gelen ki öncesinde sanıyorum o 1 Mayıs saat bir fotoğraf Öyleymiş. Ee, orada olan bir yazardı Leyla Erbil yaşına hastalığına rağmen bu bence çok önemli evet. ee, ama tabi bunun yansımalarını daha doğrusu bunu bir yazar olarak da e, edebiyatın içinde zaten yapıyor edebiyatta evet. baş kaldırmadığı herhangi bir şey kaldığını düşünmüyorum <gülüyor> ee, Türkiye edebiyatının ezberini tamamen bozmuş bir yazardır bu evet. anlamda ee, evet. okurun ezberini Çağdaşların ezberini ve Türk edebiyat tarihin ezberini. Evet. Türkiye'de yani buradan edebiyata sıçramış oldum biraz ama bunda konuşmak kesinlikle, istiyorum kesinlikle. edebiyatçı olarak da. <gülüyor> e, bu baş kaldırının benim hani en kabaca bu kısa sürede söyleyebilecek kısmı. Ee, hani Türk edebiyatında biz genelde ayrımları tematik e, ve hani bu tematik ve biçimsel ayrımını biz Türk edebiyatında hala işlevsel olarak kullanabiliyoruz. <gülüyor> biçimsel e, devrimler yaratmış yazarlar hala istisnai yazarlar. E, ve Türk tarihini biz bu biçim üzerinden hala okuyamıyoruz. Temalar üzerinden okuyoruz, dönemler itibariyle okuyoruz. Leyla Harbi bence bu düzeni tamamen bozmuştur. E, e, hani tüm uzama e, yayılarak ve bu ayrımı da kabul etmeyerek hem biçime hem temaya, içeriye vesaire her şeye müdahale ederek Edebiyatın içinde de kendisi zaten bir başkalırm olmuştur. Hı hı. Bu anlamda hani zaten kendisi bir avantgard yazar e, ve hani bizim romanla tecrübemizi vesaire tamamen değiştirmiş bir yazar. Evet, aslında bütün bu hani tanımlardan biricik bir figür e, çıkıyor karşımıza ama ben bu noktada Yalçın Erman'a dönmek istiyorum. İmkansız özellikten e, bahsettiğimiz noktaya belki te temas edebiliriz. Leila birinin çok biricik <gülüyor> bir konumu e, olmakla beraber siz onun öncüllerini e, e, nerede görüyorsunuz? Çünkü imkansız özellikleri aslında ikinci yeninin imkanlarını 19. yüzyılda aramıştınız en nihayetinde. Evet. Bu perspektiften bakarsak neler söyleyebiliriz? Yine özellik meselesi bağlamında ele alabiliriz e, Leyla Erbil'i de. Yani Leyla Erbil'in 1950 kuşağı ökücülerinden evet. e, olduğunu biliyoruz. ve Tam onunla koşut olarak da ikinci yeni şiiri var. Hı hı. Ve e, bana kalırsa yani Türk Edebiyatı'nın altın yılları 1950'li yılların sonu. Bunu altın yapan şey de ee, nihayi noktada hepsinin bir tür estetik özellik anlayışına bağlı kalmış olması. Demin Hande'nin dediği gibi estetik düzeyde de bir başkaldırıyla karşı karşıyayız. Ve Leyla Erbil'in içinde olduğu kuşak e, temsilin yeni biçimlerini arayan bir kuşak ve e, bu noktada da zaten konvansiyonel olan uzlaşımsal olandan kopuyorlar. Yani estetiğin içinde kalarak e, yeni bir edebiyat inşa etmeye çalış çalışıyorlar. Bu onları biricik kılan yani Leyla Erbil bunların içinde e, ayrı duruyor e, ama genel olarak 50 kuşağını şu. önceki kuşaklardan ayıran nokta da bu gibi e, Hı -hı. geliyor bana genel olarak evet Leyla bir de şu yine o baş kaldırı meselesine bağlı olarak yani bizde e, Türk Edebiyatı'na bakıldığı zaman hep yazarların ikiye ayrıldığını görürüz ya e, daha toplumcu yazarlar vardır bunlar e, estetik özellikten genel olarak hoşlanmazlar işin estetik yanını birazcık daha geri çekerler Hı -hı. çünkü e, başka bir amaç vardır orada toplum aydınlatmak gibi ee, bunun karşısında da estetik özelliğe bağlı kalan ve apolitik olmakla suçlanan yazarlar vardır. İkinci yeni uzun yıllar böyle suçlandı. Hmm. Leyla Erbil de aslında e, bu yazarlardan birisi. 1980'li yıllara gelinceye kadar 70'li yıllar boyunca bu kadar bilinen bir yazar değildi e, aslında Leyla Erbil. Çünkü yazdıkları e, o politik dünyanın içinde 65'ten itibaren Türkiye'de yükselişe geçen e, politik dünyanın içinde çok da anlamlı görünmüyordu. Hmm. Ama e, şöyle de bir yanı var Leyla Erbil'in. Ee, hiçbir zaman e, işin estetik yanında uğraşmaktan taviz vermemiş olmasına rağmen politik bir özne olarak da kendini inşa etti. Yani bu işte demin verilen örnek 1 Mayıs'ta e, eyleme gitmiş olması. Evet. Yani kişiliğine de baktığımız zaman bir yazar olarak kendini politik bir özne olarak da kuran bir yazarla karşı karşıyayız. Evet. E, tabii şeyin, Türkiye İşçi Partisi'nde evet. e, kültür ve sanat şeyiydi. Tabii, tabii bir de aynı e, zamanda. E, bürosunda yazarlar sendikası, Yarlıyor, işte Türkiye Sanatçılar Birliği, yani bunu kurucuları arasında ee, ve bu anlamda hani kolektif olanı da çok açık bir yazar. Yani mesafesini çok da abartmayan bir yazar. Evet, biyografik notlar içerisinde benim en çok ilgimi çeken esasında bir dönem milletvekilliğine adaylığını koyuyor ama diyor ki nasıl olsa seçilmeyeceğim biliyorum. Eğer seçilirsem doğrudan istifa edeceğim. Diyor. Yani bir yandan <gülüyor> Bulunduğu Hı. konumdan da doğrudan feragat edip onu hatta yani iptal e, etmek gibi bir garip bir tut tutumu da var. Bu biraz almayı, almayı reddetmesine Hı -hı. de benziyor aynı zamanda. Evet öyle. galiba. O da ayrı bir ta tartışmaya doğru gider tabii ki. Evet. Peki e, özellikle nasıl söyleyelim bir feminist olduğu söylenebilir mi mesela Leyla Erbil'in? Doğrudan böyle çok e, kabaca sormak istiyorum. Çünkü yani, hani kadın seslendiğinde belki böyle bir indirgemeyle çoğunlukla düşünürüz. Ya yani şöyle bu başkaldırın içinde tabii ki çok önemli bir kanat olarak bu atarkil e, düzenin kadını dilsizleştirmesi vesaire gibi konular var. Hı -hı. E, ve Leyla Erbil de buna karşı yazmış bir yazardır. Evet. Ama hani doğrudan bir feminist yazar olmaya soyunduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ama Hı -hı. Türkiye'de sonuçta feminizm için öncü metinler yazmış bir yazardır. Evet. Ee, zaten feministim diyerek yazan yazarlardı bu konular çok öncü olabilmiş değillerdir. Yani bu bu hafta bunu çok güzel bir örneği. Evet. Ee, ama bir şeylere yol açmıştır bu anlamda ama kendisini böyle ifade etmeyi seçtiğini ben çok fazla sanmıyorum. Evet yani herhangi bir yazısında ya da röportajında e, feminist olduğuna Dinlerdir dair da, evet. hiçbir e, şey yok ama Marksizm ee, marksizmle psikanalizi Freud'u e, bir araya metinlerinde getiren e, ve hayatı boyunca baba figürüyle, ata figürüyle, iktidarla e, şey halinde olan, kavga halinde olan, mücadele halinde olan bir kadının zaten çok da farklı bir profil çizmesi Hı. beklenemez. Yani ruhi itibarıyla evet feminist ama oturup da ben feministim diye böyle bir şeyi girdiğini zannetmiyorum. Hı. O çünkü çok daha şey e, onun gözünde belki de daha kapsayıcı bir noktadan e, ilerliyordu gibi Tabii geliyor yani bana. Filminiz, çok daha kısıtlayıcı olurdu yani zaten. Kadın hareketi Bunlarla değil, bir, tüm işte, bir toplumun tüm iktidardan, evet. e, onun e, muhakemesinden ve şeyinden kurtulması, hegemonyadan kurtulmak gibi bir derdi var ya. onun. Evet. Öyle bir de sanıyorum onu biraz dille ilişkili olarak düşünmek <gülüyor> lazım. Yani dilinde atayerkil bir Düzenin Tabii. en yoğun taşıyıcısı olduğunu düşünerek e, hani Leyla bile o anlamda o savaşı e, belki sokaklarda bir feminist olarak gezerek ya da e, slogan atarak değil ama dille savaşarak bir şekilde Belki bu anlamda değil de, kuyur üzerinden daha evet. iyi okunabilir. Evet, yani 3 evet, Yani üç virgül, virgüllü Hı. soru işareti. Evet, aynen. Hani i̇şaretleri. kadın erkek ikiliğinin dışında kuyur bir nokta aslında. Evet, evet. Yani evet. işaretleri de biraz metamorfoza uğratarak evet. vesaire ilerlemek. Evet, yani. Bir de yani, e, kendine feminist dememiş olsa bile metinleri çok öncü e, evet, konumda ki ilk öyküsü işte Uğraşsız Hı -hı. 1958'de yayınlanan metin daha oradan itibaren e, kadın sorunuyla ilgilenmeye başlanıyor. Öykü kısaca işte bir erkekle bir kadının birlikte <gülüyor> e, sahile gitmesi denize girmek üzere Hı -hı. E, ve burada... E, Erkek dünyasından nefret etmeye başlayan genç bir kadını görüyoruz. Çünkü oradaki <gülüyor> erkeğin onunla birlikte işte sahile gitmiş olmasının tek bir amacı var ve bunu kabullenemiyor. Şimdi 1958'de bunu yazmış olması Türk Edebiyatı Tarihi açısından bakıldığı zaman çok aykırı bir şey gerçekten. Acayip. Yani bizde feminist sözcüğü 80'lerden sonra telaffuz edilen şeylerden birisi yani bu daha majör anlatılar e, kenara çekilip kimlik siyaseti devreye girdikten sonra biz feminizmden bahsetmeye başlayabildik ki Leyla bir o zaman birazcık daha e, kıymet anlaşılan bir yazara dönüştü ama 58'den itibaren hem işte uğraşsız öyküsünde daha sonra kitabının adının Tuhaf Bir Kadın Olmuş olması evet. Evet. ya bir e, feminizm anlamında öncü metinlerle karşı karşıyayız bu amacın dışında başka amaçlarla evet. da yazıyor olabilir ama nihai noktada çok e, farklı ve öncü e, metinlerle karşı karşıyayız evet Blokta da sizlere hani danışmak da lazım. Şimdi ilk tuhaf bir kadınla girdik. Yapıtlarından kısaca değinebilir misiniz? Hı. yani e, Sizin için mesela önemli e, hani bir sıra çizersek. Tuhaf bir kadınla başladık ama en son mesela şey tuhaf bir erkeğe... Erkekle kapattı aslında. <gülüyor> yani bu ...gibi geldi. Böyle her yazarın yapabileceği ya da ona kısmet olabilecek evet, evet. Bir, bir şey değil. Doğrusu. Evet. O metni e, tanıyorsanız yani aşırı neşir olduysanız kısaca belki tuhaf bir erkekten... ...bahsetme imkanı... ...tuhaf bir erkekten bahsedecek... ...baba Yiğit... ...ben de <gülüyor> evet, yani... Evet. ...hani okudum tabii ki... E, yani ...kalandan... ...kendisi de röportajlarında söylemişti zaten... ...kalanını yazarken... E, ...ortaya çıkan bir dal hikaye o... ...ama o Hı -hı. hikaye giderek kendini daha fazla üretmeye başlıyor... ...ve kalanın dışına çıkmaya başlıyor... Evet. ...o da pek o zaman deyip... E, ...metnine izin veriyor... ...ve evet. e, tuhaf bir erkek metni kendi kendini e, özgürleştirmiş oluyor kalan e, hı hı. romanından. Ama e, doğrusu hakikaten e, yani şunu en azından kendi adıma söyleyebilirim. Kalan ve e, şey e, tıpkı Orhan Duru'nun az romanı gibi hı hı. E, kalan ve tuhaf bir e, erkek e, bir şeyin e, büyük bir kompozitörün ee, son şeyleri gibi ee, hem bütün yapıtının e, şeylerini veren ipuçlarını içinde taşıyan hem de e, o seneler boyunca yani sonuçta 82-83 yaşında kaybettiğimiz bir yazardan bahsediyoruz. Şey, e, 60'tan hesap etsen 55 yıldır e, üretimlerini e, okuduğumuz bir yazardan bahsediyoruz. Evet. Bu e, şeydeki bir genişlikteki ve güçteki bir yapının soyutlanması gibi soyutlanması evet geliyor bana yani diğerlerinde evet. diğer eserlerinde kullandığı dili kullanış şekli daha dize formatında kullanması kelimelerle çok daha fazla oynaması hı hı. cümle bazında değil kelime bazında oynamaya başlaması hı hı. artık daha ingelem dolu bir dil kullanması vesaire ee, düpedüz şey gibi yani böyle bir kapanış. Evet. Peki şimdi ilk şeyden ilk yapıttan son yapıtı geçtik. Arada mesela çok önemli yapıtlarından bir tanesi Karanlığın Günü evet. romanı. Onu kesinlikle almak gerekir. Bela Leyla Hanım'ın eserinde mesela dönemselleştirme mümkün mü? Mesela şimdi ilk baştan ilk çıkışını daha çok seri bir çıkış olarak aldık. Ve hani son konumunda da aynı şeyi söylüyoruz. Bir yandan bir tutarlılık da var ama hani tematik olarak belki nasıl şey yapmak, kavramak gerekir Yalçın belki? Biraz zor aslında çok yekpare gibi evet. görünüyor. Yekparelik de biraz her romanda yeni bir şey denemesinden de kaynaklanıyor. Yani tuhaf bir kadın mesela bilinç akışı tekniğinin aslında Türk Edebiyatı'nda Oğuz Atay'dan bile önce kullanıldığı bir kitap. Ama şey Mektup Aşkları karanlığın Hı. gününden sonraki kitabı yalnızca mektuplardan oluşuyor. Ve her keresinde bir farklılık e, yaratmış olmasına rağmen bu daha yekpare gösteren şeydi işte o denemeyi hiç bırakmamış olması. Doğru. Yani deneyimin al, e, alanını sürekli genişletmeye çalışmış olması. O nedenle çok dönemsel bir ayrım yapmak çok mümkün değil gibi geliyor e, bana. Ama şu var mesela yani... E, ...bana ilginç görünen noktalardan birisi... ...tarihselleştirebiliyoruz tabii ki. Yani hı hı. E, tuhaf bir kadındaki Leyla Erbil ile... ...karanlığın günündeki ya da cücedeki Leyla Erbil'de... ...bir takım farklılıklar görebiliyoruz. Hı hı. Mesela bana kalırsa e, hiç üzerinde durulmadı bugüne kadar ama... ...Leyla Erbil'de öfke meselesi. E, buradan baktığım zaman ben e, bu yapıtlarda farklı <gülüyor> öfkelerin olduğunu görebiliyorum. Şimdi tuhaf bir kadın işte dört bölümden oluşur... Dördüncü bölüm 70'lerin başında geçiyordur. Devrimci bir kadın e, bir gece konduya gider hı hı. ve giderken de e, piyanosunu e, götürür ve mahalleliler tuhaf bulurlar. Ki yani bunu yapmış olması da çok anlamlı. Üst sınıftan gelen biriyle alt sınıfın e, karşılaşması anlamına geliyor. Hı hı. Ve e, bu karşılaşmalar sırasında e, işte tuhaf bir kadın o mahallelilerin Tanrı'ya inanmış olmasını çok tuhaf bulur ve öfkelenir buna. Ama mesela oradaki öfkesi e, doğrudan kişiye yönelmemiştir de sisteme yönelmiştir. Yani sistem onları bu hale getiriyor der. Evet. Ama karanlığın gününde yine e, alt sınıfla anlatıcının e, karşılaşma sahnesinde ki burada işte eve temizliğe gelen kadındır bu. Yine bu Tanrı meselesi e, devreye girer. Tanrıya yani niçin inandı? Bu sefer doğrudan kişiyi suçlar. Artık sistem değil de kişiyi karşısına almıştır. Yani öfke sistemden kişiye doğru kaymış gibi görünüyor. Yine evet. onun devamında cücede işte Tanrıçay karakterinde de burada sistem falan değil doğrudan kişiyi odağa alan bir öfkeyle karşı karşıya kalırız. Ya yani bu tür belki kendi içinde yapıtının evet. içinde ayrımlar yapılabilir. Evet. Ama böyle edebi anlamda bu temalara... Baktığımız zaman ya da dilin kullanımına falan baktığımız zaman bir dönemselleştirme yapmak bana biraz zor gibi görünüyor. Büyük bir çalışma da talep ediyor bir yandan. Biyografisiyle vesaire yan yana getiren bütün seri Belki o zaman daha evet, net ne yazık ortaya çıkacak. Göre. Yani şu anda elimizde bir tane kitap var. Bu da bir sempozyum kitabı. Eyla evet. hakkında. Hiçbir eleştirel çalışma yapılmadı. Programa gelmeden işte YÖK'ün sitesine girip baktım. On bir tane tez görünüyor. Bir tane Hı -hı. doktora. On tane de yüksek lisans tezi ki bu çok iyi bir rakam. Çünkü Said Faik hakkında 29 tane tez vardı en son baktığımda. Yani üçte 1'ini şu anda doldurmuş. Ee, e, ama yani... Ki geri kalan üçte 1'i önümüzdeki yıl dolacaktır. ki yani. Ama buna rağmen hala işte e, eleştirel anlamda ...yani çok iyi yazılar da yazıldı Leyla Aybil hakkında... ...Orhan Koçak yazdı, Nurdan Gürbilek yazdı... ...işte o Suha Uzertem'in yayını hazırladığı... Evet. ...kitap Leyla ve Estetik'te... ...çok iyi e, yazılar var... ...ama henüz kuşatıcı bir çalışma... E, ...o işte dönemleri ayıracak, bunu daha incelikli bakacak... ...bir çalışma yazık ki yapılmadı. Evet. Bu öncelikle bir de dile dair çok yoğun... ...bir çalışma gerektireceği için... ...biraz daha da bekleyecek. Belki. Yani birden çok fazla... şey literatüre... Evet. ...girme ihtiyacı duyacak çünkü... Hangi Marksist kanadın hangi dan etkileniyor da e, hangi psikanetik e, şeyden e, evet. el alıyor. ve Ama bu arada da e, güncel siyasetle fena halde şey e, iç içe, evet. işte, ömrünün son iki hafta öncesine kadar olduğu gibi. Hı hı. E, ama bir yandan da dille e, bütün bu şey tarafını, işin toplumsal tarafını e, sembolikte de yeniden kurarak göstermek gerektiğini gayet iyi farkında olan bir... E, yazar e, ve bir de tabi yani e, şeye rağmen işte ömrünün son 15-20 yılında e, tırnak içinde popüler e, tanınan bilinen daha kıymeti e, iade itibarı verilmiş sağlanmış bir yazar e, olmasına rağmen e, ömrünün sonuna kadar hala e, ben masamın başına oturduğumda okur falan tanımam demeye devam eden bir yazar olması. Çok çok önemli geliyor bana. Çünkü yani malum 3 kitabı 3'er bin sattıktan sonra ona göre yazmaya başlayan bir dolu yazarın olduğu bir ülkedeyiz. Evet, ben aslında tam ne kapanışı bu hat üzerinden yapmayı düşünüyordum. Yani Leyla Albi, çok ses çıkan birisi değil aslında. Yani şey nasıl söyleyeyim gazetelerde şurada. Ki, ben bilmiyorum ya da rastlayamadım. Ve hep böyle bir bir yandan da ...küskünlük de var mı diye düşündüm esasında belki çevreye vesaire. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ben çünkü sesini o, duymuyor olmanın yani böyle kuvvetli bir... küskünlük bir... gibi değil ama Hı -hı. E, hani bu birçok... Tabii tabii çok iddialı bir, bir şey hani bir çok devrim gerçekleştirdiğini ve, ve inanılmaz deneyler yaptığını söyledik. Hı -hı. Hani bu deneylerden biri de bence Türk okuru üzerinde yaptığı deneydir. Leyler bilin. Hı -hı. E, en önemli deneylerden bir tanesi... Ee, ...ve popüler... ...aslında popüler olmadığı halde... ...okunabilir bir yazara dönüşmüş... Ee, ...ve kesinlikle popüler evet. olmayan... ...ve avantgarde diyeceğimiz bir yazar Leyla Erbil... ...o yüzden bunda çok fazla örneği yok aslında... ...ciddi okuru olan bir yazar aslında... Evet, ...ciddi okuru olan evet. ama... E, ...hani o deneysel varlığını ve avantgarde... ...bakışını vesaire kaybetmemiş... ...hiçbir zaman uzlaşmamış... Hı hı. E, ...başka yazarların ayağına basmak zorunda... ...hissetmemiş bir yazar Leyla Erbil... Evet. E, ...ve... Ee, bu e, hani en başında söylediğimiz gibi e, okurda e, şöyle, şöyle söylemek daha doğru belki e, okura sürekli olarak sunulan alışıldık biraz tembel uyuşukça hatta asalakça bir e, Metin değil Leyla Erbil'in sunduğu. Dolayısıyla okurun kolaylıkla iletişimi açabileceği bir metin değil. Hı. Bu aslında Leyla Erbil'in okuru önemsemiyorum derken de aslında okuru o kadar çok önemsiyorum ki ona başka bir dil veriyorum. E, ve bunu iletişime açtığında hayatının değişmesi kaçınılmaz. <gülüyor> e, hani bu, bu vadi veriyor Leyla Erbil. O yüzden de aslında en büyük devrim bence okurla yani okurun bir yapıtı iletişimi açma konusunda Hı. ve Türk okurunu da gerçekleştirmiştir. Bu çok evet. çok önemli. Açılın. E aslında okunmamak için elinden geleni yapmış bir yazar diyebiliriz evet, Leyla Erbil için. Bu kadar evet, fazla deneyselliğe giriştiğiniz zaman e, okurlar sizden kaçarlar. Çünkü daha konvansiyonundan yanıdır e, okur. Evet. E, ve tam dediğin gibi Leyla Erbil çok uzun bir süre görünmemeyi tercih etmiş bir yazar. Hmm, yanlış hatırlamıyorsam ilk söyleşisi 1997'de yayınlanıyor Düşler öykülerdi Çünkü öncesinde söyleşi vermeyi reddediyor. Ee, ...ödülleri e, reddettiği gibi. Ve o 97'de yani ilginç e, bir dönüşüm aslında. 97'den sonra Leyla Erbil şimdiki imgesine ulaşmaya başladı. 15 yıllık bir tarih var e, Mesud'un dediği gibi. Ondan önce ise m, yani her şeyden önce mevcut sistemle kavga eden... ...ki bu yayıncılık dünyası anlamına da geliyor e, bir yazar. E, bir yandan sistemle kavga ediyor. E, bir yandan da sürekli yeni denemelere girişiyor. ...nihai noktada aslında okunmamasını beklerdik hmm. ki... ...Türk Edebiyatı'nda böyle yazarlarla karşılaşıyoruz. Yani Oğuz Atay yaşarken mesela okunur bir yazar olmamıştı. Kitabı ikinci baskıyı bile yapamadı. Hmm. Neyse ki işte o 97'den sonra, o söyleşiden sonra... ...söyleşi vermeye de başladı. Birazcık daha görünürlük oldu ki... ...ilk sempozyum işte bu tarihten sonra yine gerçekleşti. Ve bugünkü... ya yani biz burada yaptığımız konuşmaya yakın şeyler... ...söylenmeye başlandı e, hakkında. Evet. E, işte. Ama şu mesela tercih etseydi o piyasanın kurallarına uymuş olsaydı daha çok görünür olsaydı belki yaşarken daha popüler olurdu ama edebiyat tarihine kalıcılığı bu kadar olmayacaktı. Evet, yani. evet. tabii evet. orada bir ters orantı var. Peki çok teşekkür ediyorum. Her birinize mesut var mı? Son eklemek isteyeceğin kapıyoruz. Ee, yani ben, benim Not. için şeyden Leyla Erbil'den kalan herhalde şu şeyinde kalandaydı yanlış hatırlamıyorsam not aldığım bir iki e, dizelik şeyidir. Nasıl bir şeyse kendim belki de uzaklaştıkça bilebildiğim herhalde biz de bundan sonra onu bile, bilebilmeye <gülüyor> evet, başlayabileceğiz. Evet, evet, evet. De. Hande Koçak, Yalçın Erman ve Mesut Farlık Leyla Ebin'in bizler deydi. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.